Benim Anayasam Yeni Anayasada görmek istediklerimiz Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı Herkese merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. Benim Anayasam'da bu hafta Uluslararası Af Örgütü'nden Volkan gören dayla yeni anayasada görmek istediklerimizi konuşacağız. Ee, hoş geldiniz Volkan Bey. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ee, yeni anayasa çalışmaları anladığımız kadarıyla artık başlamak üzere. Çünkü CHP'nin e, yemin krizi aşıldı. BDP de bir şekilde çözüme doğru gidiyor anladığımız kadarıyla. Yeni anayasa herhalde artık gündemimize girecek. Sizin peki gündeminizde yeni anayasa var mı? Ee, yani tabii ki bizim de... İsteklerimizden biri yeni bir anayasanın oluşturulması, siyasi partilerin ortak uzlaşmasıyla yeni bir anayasanın ortaya çıkması. Yani bugün ben size biraz farklı bir boyuttan aslında bir şeyler söylemek istiyorum. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil, Türkiye'de yaşayan yabancılarla ilgili de aslında bir şeyler söylenmesi gerekiyor. Bununla ilgili çok fazla anayasa tartışmalarında Gündeme gelen bir konu değil Onunla ilgili aslında birkaç noktayı beraber konuşalım istiyorum ben Zaten Uluslararası Af Örgütü genelde yani Uluslararası da bir örgüt olduğu için herhalde Daha çok halklar arası, toplumlar arası geçiş yapan mülteciler gibi Evet vatansızlar gibi kişilerle ilgileniyor değil mi? Tabi aynı zamanda baktığımız zaman işte LGBTT haklarıyla ilgili raporlarınız var insan haklarıyla ilgili kadınlara şiddete yönelik haklarla ilgili kadın hakları ile ilgili raporlarınız var ama daha çok bunlarla mı ilgileniyorsunuz? Aslında birinin diğerine göre daha büyük bir yer kapladığı söylenemez ama sürekli olarak mülteci ve sığınmacıların durumuna ilişkin çalışmalar yürütülüyor vatansızlarla ilgili, göç edenlerle aslında yerinden edinmişlerle ilgili sürekli olarak çalışmalar devam ediyor ama bunun yanında saydığınız konular ve bunun dışında konularda da kampanyalar çalışmalar yürütülüyor. Benim ...uzmanı olduğum bölüm daha çok göç alanı mülteci sığınmacıların yaşadıkları problemler. Peki ne, nedir şu anda Türkiye'de yaşanan en büyük problem mültecilerle ilgili, göçmenlerle ilgili? Nasıl bir durumdalar? Yani aslında anayasa tartışmasına çok uygun mülteci ve göçmenlerin hukuki statülerini belirleyen bunlara nasıl bir uygulama sergileceği, nasıl davranılacağına ilişkin hiçbir yasa yok ortada. Şu an hazırlanan bir yasa taslağı var hükümet tarafından. Fakat bunun bu siyasi gündem içerisinde ne zaman öne alınacağı, ne zaman yasalaşacağı hükümetin iradesine bağlı biraz. En büyük problem bunun yasal altyapısının olmaması. Ee, Değil anayasal yani yasası bile yok. Evet yokuşturma. evet yani hani anayasayı e, bir kenara bırakalım. E, e, henüz bir yasal altyapısı yok ve binlerce mülteci e, sığınmacı Türkiye'ye geldiği zaman e, polislerin e, yani Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu genelgelerle e, emir yazılarıyla uygulamalar devam ediyor. Tabi çoğu zaman... Nedir bu uygulamalar yani ben yasa dışı bir göçmen olarak mesela Türkiye'ye geldiğim zaman... Nelerle, neler yaşıyorum, nelere maruz kalıyorum? Aslında gelmiyorsunuz, kaçıyorsunuz kendi ülkenizden. İşte şu an Türkiye'de İran'dan, Irak'tan, Suriye'den, Afganistan'dan, Afrika ülkelerinden birçok kişi kendi ülkelerinde gördükleri işkence, baskı, zulüm nedeniyle kaçmak zorunda kalmışlardır ve Türkiye'ye gelmişlerdir. Şu an sayıları yaklaşık 19 bin kişi eee bunların buna resmi rakam mı 19.000 yoksa yaklaşık, sizin yaklaşık 19.000 kişi çünkü o her gün değişen bir rakam olduğu için her gün insanlar geliyorlar yasa dışı yollarda ya da yasal yollarla sığınma talep ediyorlar Türkiye'de. şu an 19.000 civarında insan var ve bunların bütün işlemleri aslında bahsettiğim yani kaydından tutunda hastaneye giderken ne yapmaları gerektiği, işte nasıl davranmaları, nerede yaşamaları gerektiğiyle ilgili hiçbir aslında yasal düzenleme yok. Bunların tümü genelgeler üzerinden yürüyor. Yani hani neler de... yapılıyor peki bu kişilere? Yani polis herhalde bu kişileri yakaladığı zaman belli bir şekilde kayıt altına alıyor. O kayıt ne işe yarıyor? Şimdi Türk Sadece Türkiye değil bütün e, hani gelişmiş ülkeler e, ülkelerinden kaçıp kendilerine sığınan e, kişilere, yabancılara bir koruma sağlamak zorunda. E, Türkiye de bunlardan biri. Bunu düzenleyen e, sözleşme de 1951 yılında imzalanan işte Temmuz ayının sonunda 60. yılını dolduracak e, Cenevre Sözleşmesi. Ee, bu sözleşmeye taraf olan ülkeler bu e, kendi ülkelerine gelen e, insanlara koruma sağlamak durumunda. E, Türkiye bu sözleşmeye koyduğu e, sınırlama nedeniyle sadece Avrupa'dan gelenlere mülteci statüsü veriyor. Yani Avrupa ülkeyle, ülkesi vatandaşı olması gerekiyor. Avrupa'dan gelen kaç tane mülteci var şu anda? Evet yani o çok komik bir şey tabii. E, Türkiye tarihi boyunca işte 45 e, kişi falan var mülteci statüsünü alan. Bunlar da muhtemelen... Çok önceki tarihlerde yani Balkan Doğu bloku ülkelerinin bu Avrupa Birliği süreci başlamadan önceki dönemden gelenler olabilir. Ama bunun yanında mülteci olarak kabul etmediği birçok ülkeden insanlar her yıl on bine yakın kişi Türkiye'ye gelip bu korumayı talep ediyor. Fakat Türkiye onlara mülteci statüsü vermediği için... ...mülteci kabul eden başka ülkelere Birleşmiş Milletler aracılığıyla yerleştiriliyor. Yani işte İran'dan geldiniz buraya, emniyete başvuru yaptınız, Birleşmiş Milletler'e başvuru yaptınız. Önce iddialarınızın doğruluğu tabii ki test ediliyor. Onların kendi prosedürleri var. Eğer gerçekten kendi ülkenizde işte gay-lezbiyen olabilirsiniz, işte siyasi düşüncelerinizden dolayı olabilir, dininizden dolayı olabilir, ırkınızdan, milliyetinizden dolayı olabilir herhangi bir baskıya maruz kalıyorsanız sizi koruma altına almak ve işte yani kendi ülkesine geri göndermemeden söz ediyorum aslında koruma altına almaktan ama Türkiye'de yaşadığı süre içinde de bütün Türkiye'de yaşayanlar gibi onun güvenliğinden de Türk, Türkiye yetkilileri sorumlu kabul edilirse bunu mülteci kabul eden başka bir ülkeye göndermek zorundalar yani bu bu uygulamayı da yapan sadece Türkiye şu anda dünyada Mülteci kabul etmiyor. Bu sözleşmenin 60. yılında da işte 28 Temmuz'da biz bunu yine dile getireceğiz. Güçlü bir şekilde artık hani 60... Ne yapmayı e, düşünüyorsunuz bunun için? Yani bununla ilgili zaten lobi çalışmaları yapıyoruz. Mecliste e, görüşmeler yapıyoruz. Ama bunu bir kampanya şeklinde de artık e, bu sınırlamanın kaldırılması Avrupa dışından gelen insanların da Türkiye'de e, bir koruma sağ, uluslararası koruma sağlaması gerektiğini vurgulayacağız. Evet. Bu gerçekten hani e, Türkiye'nin gelişmişlik düzeyine bakıldığı zaman e, aslında insan haklarına aykırı denilebilecek kadar e, şey bir durum. Hani peki, kabul edilemez bir durum. Biz bunu 60 sene önce imzalamışız. Yani 51'de Cenevre sözlerimizde imzalanıyor. 50 yıl önce imzalamışız. i̇mzalamışız. Ama 60 yıllık bir sözleşme. Neden peki buna uygun bir kanun hala çıkartmamışız? Yani bunun bir nedeni var mı? Çünkü kanun çıkarttığımız zaman mesela düzenlemekte mi zorlanmışız yoksa sorumluluk altına girmekten mi kaçmışız? Yani sorumluluk altına girmek de tabii ki işin bir boyutu ama asıl neden bunu önemsememişiz yani yok saymışız aslında görmezden gelmişiz. Belki eskiden bu kadar fazla mültecinin geldiği bir ülkede olmadığımız için mi? Ya da asıl şu an anda... var tarihinde de var hani tarih boyunca aslında Türkiye daha öncesinde de Osmanlı'ya sığınan on binlerce kişi var. Bu ne zaman e, al, ele alındı? İşte ilk 1994 yılında e, Kuzey Irak'tan gelen e, Kürtler Saddam e, rejiminden kaçıp gelen Kürtler Türkiye sınırına geldiği zaman o zaman bakıldı ki bir yasa yok. Hiçbir düzenleme yok, yönetmelik yok. E, 1994 yılında buna ilişkin bir e, yönetmelik yayınlandı. Çok kötü bir yönetmelik. Yani hani... E, Bugün bakıldığı zaman çok kötü olmasına rağmen ama tek hukuki metin olduğu için halen yürürlükte işte değişikliği uğruyor sürekli. Kim yayınladı yönetmeliği? İçişleri Bakanlığı İçişleri yani Bakanlığı. sorumlu olan birim İçişleri Bakanlığı olduğu için bir yönetmelik yayınladı. Daha sonra uygulama genelgeleri sıkça her, her, her ay neredeyse uygulama genelgeleri çıkıyor ve bu metin idari tasarruf bu mültecilere ilişkin alan... ...idari tasarruflarla düzenlenmeye çalışıyor. Çok önemsenmiyor. Siyasilerin gündeminde yok. Ee, biz ısrarla e, bu işin sadece polis e, tarafından yapılmaması gerektiğini... ...çünkü Türkiye'de göç politikaları da sadece polis tarafından belirleniyor. Yani hükümetin de, siyasi partilerin de birkaç tanesi dışında... E, ...hiç kimsenin mültecilere dair, uluslararası göçe dair bir politikası yok. Bu... E, Hükümetin son iki yıldır, iki üç yıldır özellikle Beşir Atalay'ın eski İçişleri Bakanı'nın ilgisiyle bir gelişme oldu. Bu alanda düzenlemeler yapıldı. Fakat yeterli değil. Bu iş yasal bir insan hakları standartlarına uygun, yasal bir zemine ulaşmadığı sürece problemler yaşanmaya devam edecektir. Ve bu problemleri yaşayan Türkiye'de 19 bin mülteci var diyorsunuz. Tabii ki şeyleri saymıyoruz. Şu an Suriye'de, Hatay, Hatay'da kampta bulunanları da aslında buna dahil etmek gerekiyor. Ama onlar geçici olarak... Geri dönmek olarak, üzere. Evet hani tırnak içinde de. geri dönmek üzere burada bulundukları için onların statüsü biraz daha farklı. 19 bin kişi şu anki rakam artabiliyor, azalabiliyor. Her gün değişebilen bir rakam bu. Belki de önümüzdeki yıllarda çok daha fazla artacaktır. Ona uygun bir e, yasal altyapı gerek, sağlamak evet. gerekiyor. Şimdi o alt, yasal ve anayasal altyapının nasıl yapılacağını biraz sonra e, konuşalım. Bakalım bu sorunu anayasal olarak çözebilir miyiz? Onun öncesinde ise bütün mültecilerin e, sorunlarını, e, sorunlarını dile getiren Manuçoa'dan gelsin. Klandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Papilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa una ciudad del norte yo me fui a trabajar.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 perdido en el corazón de la grande papilón me dice el clandestino yo soy el quebra mano negra clandestina peruano gran africano gran marihuana ilegal solo voy con mi pena Solaba mi condena correr mi destino para burlar la ley perdido en el corazón de la gran de me dicen el clandestino por no llevar papel Argelino, klandestino, Nigeriano, klandestino, Boliviano, klandestino, mano negra, Yeniden birlikteyiz. Uluslararası Af Örgütü'nden Volkan Gören Dağı ile mültecilerle ilgili konuşuyoruz. Yeni anayasada mültecilerle ilgili nasıl bir düzenleme yapılabilir? Ama öncesinde tabii bir yasal düzenlemeye ihtiyacımız var. Bize görüşlerinizi ve bu programda görmek istediklerinizi... Et benim anayasam yazarak Twitter'dan gönderebilirsiniz bunu da hatırlatalım. Evet Volkan Bey e, yasal düzenleme yok dedik anayasal düzenleme hiç yok. E, önce bir yasal düzenleme gibi bir talebiniz var mı onu sorayım. Yani nasıl bir yasal düzenleme talep ediyorsunuz çünkü bu bir eksiklik dedik ama bu eksikliği bir de doldurmak lazım. Partilere yönelik mesela bir e, kanun tasarısı gibi bir şey hazırladınız mı ya da neler görmek istiyorsunuz kanunda? Ya İçişleri Bakanlığı e, yetkililerinin bununla ilgili hazırladığı bir taslak var. E, aslında Türkiye'de alışa gelmiş uygulamanın dışında bu taslak e, hazırlanırken e, insan hakları örgütlerine, sivil toplum örgütlerine çağrı yapıldı ve e, birçok kez bir araya geldik. E, İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle bu konuda da insan hakları arasın kurumları arasında da bir ayrım yapılmadı doğrusu. İnsan Hakları Derneği'nden Mazlum Helsinki Yurttaşlar Derneği'nden insan e, Uluslararası Af Örgütü'ne kadar e, birçok sivil toplum örgütü e, oturup bakanlık yetkilileriyle bunları konuştu. Hani ilkeler e, temelinde e, öncelikle güvence altına alınması gereken haklar var mültecilerin. Sosyal hakları, ekonomik hakları. En önemlisi onların korunmasına dair e, güvencelerin oluşturulması e, gerekiyor. Sınır dışı edilmemeleri bunun açık bir şekilde ayrıntılı olarak hangi hallerde sınır dışı edilebileceği belirlenmesi lazım. Onun dışındaki bütün tasarruflar yani sınır dışı etmeye yönelik tasarruflar kanunla yasaklanmalı, düzenlenmeli. Yine mültecilere dair tutulma koşulları belki hani Dinleyenler de bu konuda çok haberlere rastlamışlardır. İşte kum kapı kapatma yeri ve Edirne'de, Tunca'da, diğer yerlerde birçok kez görüyorsunuz. İşte isyanlar çıkıyor, yangınlar çıkıyor, aşık grevleri yapılıyor. Oralar hapishane gibi çalışıyor değil mi? Dışarı çıkmaları yasak zannedersem mültecilerin Tabii ki o binalardan. Oralarda dışarı çıkmak yasak. Oraya kapatılıyor yabancılar. Sadece zaten polis binaları oralar. Polis merkezleri orada tutuluyorlar ama ne kadar tutulacakları yok mesela belli değil Yasa bir düzenleme olmalar şey, Evet tabii. yani düşünün ki hani anayasa Türkiye'de anayasa var herhangi bir herhangi en ağır suçtan bile gözaltına alınan birinin kaç gün gözaltında kalacağı yani avukatlarıyla işte haber verme gibi birçok hak düzenlenmişken. Hiçbir suçu olmayan yani bir suçla ilgili değil idari işlem nedeniyle gözaltına alınmış birinin bu merkezlerde geri gönderme merkezlerinde ne kadar tutulacağı belli değil. Polis i̇nsan hakları onun için işlemiyor. Çünkü yani vatandaş olmadığı için sanki insan da değilmiş gibi bir algı var. Kesinlikle. Ben yani... şeye benzetiyorum burada eskiden nasıl siyahların hakları yoktu. Ve işte köle olarak alınıp satıyor, satılıyorlardı. Daha sonra vatandaşlık statüsüne kazandıktan sonra bütün temelaklardan yararlanmaya başladılar. Ama burada da vatandaşlık statüsü geldi. Şimdi vatandaşlık statüsü evet. olmayanları aslında eskiden siyahlara davranıldığı gibi davranılıyor. Hiçbir hakları yok. Bütün temelak ve özgürlüklerinden mahrum durumdalar. Biraz öyle gibi sanki değil mi? Evet yani şunu söyleyebilirim. En basit anlamıyla herhangi bir polis, herhangi bir yabancıyı İstediği zaman, istediği yerde e, alı koyup bu merkezlere götürebilir e, ve istediği kadar da tutabilir. E, koşulları zaten çok kötü buraların. E, bir ödeneği yok. En en basit e, hani sorunlardan biri e, bütçede bunlara paya pay ayrılmıyor. İşte polisler, e, valilikler kendi sivil toplum örgütleri bazen e, kendi oluşturdukları imkanlarla buraların e, fiziki ortamını iyileştirmeye çalışıyorlar. Bütçesi olmayan kanunu olmayan kapatma merkezlerinde tutulmaları zaten bu konuda İnsan Hakları Mahkemesi'nde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye'yi her defasında cezalandırılıyor. Çok ciddi cezalar da verdi bununla ilgili. Yani bir yasa olmadan sen insanları nasıl aylarca tutabiliyorsun? Bazıları bir yıl boyunca tutuldu bu merkezlerde. Bunların yasada ayrıntılı olarak ikamet izinlerinin nasıl düzenleneceği bütün bu sığınma bir yerden kaçıp Türkiye'ye gelen bir insanın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak her aklınıza gelen sosyal haklardan tutun da kapatma koşullarına kadar bütün konular düzenlenmeli. Ama bunlar çok uzun tabii ki hani tek tek madde madde olarak bunu anlatmak mümkün değil çünkü yaklaşık 100, 150 maddelik bir taslak var şu anda. Siz taslağı gördünüz mü peki? Tabii tabii biz birlikte yazıyorsunuz. Tabii ki yani biz öneri sunuyoruz tabii Hı -hı. ki yani biz taslağı ilk halini gördük toplandık aramızda bir çalışma yaptık ve İçişleri Bakanlığına İnsan Hakları Örgütlerinin bu konuda ne düşündüğünü ilettik şu anda da en son hali Başbakan'ın masasında Başbakan ne zaman ki ...meclis gündemine getirmek isterse... ...o zaman getir. İtirazlarımız var tabii ki. Evet, ben de onu söyleyecektim. Evet, dedim. yani bütün konularda e, hem mutabık Evet, Yani hem fikir değiliz ama... E, ...bir yasanın Hiç olması kesinlikle... E, ...çok iyi maddeler de var. Hani e, güvence altına alacak ama... ...temelde ilk başta söylediğim... E, ...bu coğrafi sınırlama... ...Uluslararası Sözleşmeye... ...kaldırılmadığı sürece... ...bu e, iyi bir yasa olsa... ...mükemmel bir yasa da olsa... Sadece Avrupa'dan gelenleri yani gelmeyenleri aslında e, kalıcı e, koruma altına almak için tasarlanmış bir sistemin e, yasası olacak. Orada bir problem her zaman için devam edecek. Belki o problemi anayasal bir düzenlemeyle aşabilir miyiz diye soracağım. Çünkü yeni anayasada sonuçta evet anayasa toplum sözleşmesi ve to bu insanlar toplumun dışından gelen insanlar. Ama onlar da Türkiye toprakları üzerinde yaşayacak olan yabancılar. Acaba anayasal bir düzenleme talebiniz var mı? Yasa nasılsa hazır yani yürürlüğe girmeyi bekliyor. Hı hı. Acaba anayasa çalışmalarına da bir katkıda bulunacak mısınız aynı şekilde? Kesinlikle hani anayasa farklı gelişmiş ülkelerin anayasalarına bakıldığında bu konuya vurgu tabii ki yapılıyor. Şunu söyleyebilirim az önce söylediniz hani vatandaşlık bağının getirdiği avantajlardan. Anayasa dediğiniz metin sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yapılan bir metin değil. Türkiye topraklarında yaşayan herkes için yapılması gerekiyor. Biz sadece işte vatandaşlık bağını aslında baz alarak düşünüyoruz ama vatandaşlık bağı bulunmayan on binlerce insan yaşıyor Türkiye'de ve bunların da anayasası olması gerekiyor. Onları ihmal etmemek gerekiyor bence. Bununla ilgili e, TÜSİAD'ın e, hazırladığı anayasa taslağında bu konuya e, yer verilmişti. Mutlaka yabancılar e, konusunda da anayasal düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulanmıştı. E, onlara e, isterseniz kısaca birkaç e, konuya Tabii. ben e, değineyim. Yani yeni anayasa çalışmalarında da belki yol gösterici olabilir bu. Tabii ki yani Öneriden. bu sosyal devlet e, ilkesi yani bugün problem aslında olan hani çözülmesi gereken e, konulardan e, birkaç tanesi sosyal devlet ilkesi e, şu an e, en büyük problemlerden biri sosyal güvenlik hakkından tutun da e, diğer birçok konuya kadar sosyal devlet e, gereği ilkesi gereği yerine getirilmiyor aslında. Bunlar planlanırken bunlara ihtiyacı olan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları değil, Türkiye'de yaşayan işte mülteciler, sığınmacılar ya da diğer göçmenler de bu haklardan mutlaka anayasal güvence çerçevesinde yer alan. Siz sadece mülteci sığınmacılar da değil, sizin de bildiğiniz bir konu. Türkiye'de çalışan ev işçileri, yabancı uyruklu işte çocuk bakıcıları, evde çalışanlar, çok, yani. Evet yani çok sayıda işte özellikle Doğu bloku Ülkelerinden gelen çok sayıda insan var bunların da Sosyal güvenlik haklarının Belki de artık Türkiye'nin Bunları tartışabileceği bir gücü Olduğunu düşünüyoruz açıkçası Peki, bir iki dakikamız Kaldı programın sonuna Anayasada şu anda sorun yaratan başka maddeler var mı mültecilerin yanında size göre mültecilerin yanında başka e, toplumsal grupların sorun yaşadığı ya da onlar adına görmek istediğiniz düzenlemeler var mı? Var tabii hani ayrımcılık e, yasağı e, tartışılıyor bu anayasada yer alacak bu ayrımcılık e, yasağı maddesinin özellikle hem e, lezbiyen gay biseksüel transseksüel Bireyler için hem mülteciler için bütün toplumun bütün katmanları bütün değişik kesimlerinin e, içermesi gerekiyor bu hani ayrımcılık yapılmamasına yönelik bir teşvik olması gerekiyor e, Hatta bir yasak olması gerekiyor anayasada ayrımcılık konusunda yine bu konuya özgü e, sınır dışı edilmenin yasaklanması. Diğer anayasalarda da bellidir. Buraya zulüm nedeniyle kaçan birini sınır dışı etmemeniz gerekiyor. Bu da anayasal bir güvence olması Aslında gerekiyor. Bunu, bu kişiyi ölüme göndermekten başka bir Kesinlikle şey değil. Kesinlikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar verirken işkenceyi yapan devlet ne kadar sorumluysa onu gönderen devlet de o işkenceyi yapmış kadar. Eğer öldürmüşse, idam etmişse, rejim etmişse de yine bu suçu kendisi işlemiş gibi davranıyor ve öyledir de. Çünkü bile bile... E, sınır dışı ediyorsunuz ve yine e, sığınma e, hakkı tanınması açısından bir maddenin mutlaka olması gerekiyor. Şöyle ki e, zulümden kaçan herkese Türkiye kapısını açmazsa bunun e, garantisini vermezse zaten baştan e, kapatmış oluyor. Bütün bu tartıştığımız haklar zaten yerine getirilmiyor. E, en son yargı konusuna da değinmek istiyorum. Çok güncel bir konu. Yargının düzenlenmesi, yargı kurumlarının düzenlenmesi ve herkese adalet tartışmaları günümüzde çok popüler. Birçok davada zaten bunlar konuşuluyor ama mülteciler açısından da bu çok önemli. Dün Festus Hokey'in duruşması yapıldı. Yani yıllardır sadece kimlik bilgilerinin tespiti için hiçbir şey yapılmıyor, yargılama yapılmıyor, katili belli Polis merkezinde bir polis tarafından öldürülmüş bütün raporlar ortada fakat yargılama bir türlü sonlanmıyor bu adalet Festus için de gerekli Festus Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil Türkiye'ye sığınan Nijeryalı biriydi ama yargı konusu ele alınırken dediğim i̇şte gibi sadece popüler konular değil bu, evet. bu tür konular da çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz Volkan Gören'de. Uluslararası Af Örgütü'nün yeni anayasada görmek istediklerini e, konuştuk. Yasal düzenlemede ne kadar güzel bir çalışma yapılmış, ortaklaşa bir yol izlenmiş. Anayasa çalışması sırasında da herhalde inşallah size de Umarız. sorarlar ve siz de aynı aktif çalışmayı gösterirsiniz. E, çok teşekkür ediyoruz tekrar. Ben çok teşekkür e, bu ederim. Bu hafta da benim anayasamın sonuna geldik. Uluslararası Af ile konuştuk. Yeni anayasada görmek istediklerimizi bize e, et benim Anayasam'dan ulaşabilirsiniz Twitter üzerinden. İyi haftalar, görüşmek üzere. Benim Anayasam. Yeni Anayasada görmek istediklerimiz. Hazırlayan ve sunan Serkan Köybaşı.